Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Hatırlanacağı üzere, Geçen programımızda ilah kavramını işliyorduk. İnşallah e, bu haftada ilah kavramını işlemeye devam edeceğiz. Müminlerin mümin olması için, Allah'tan başka ilah kabul etmemeleri, onu Allah'ı yegane teslim olacakları, itaat edecekleri, yönelecekleri, tek mabut kabul etmeleri her şeyden önce şart oluyor mümin olmaları mümin kalmaları ve mümin olarak ölmeleri için bu imanlarını hayatlarına yansıtacak kadar net bir şekilde ikrar etmeleri tasdik etmeleri ve bu imanlarını ispat etmeye çalışmaları dinlerinin kendilerine yüklediği bir görev oluyor. İlahın ne anlamlara geldiğini geçen hafta uzun uzun gündeme getirmeye çalışmıştım. Kulluk edilen, mabud haline getirilen, kendisine yönelinen, e, düşkün olunan demekti lügat anlamıyla. Dolayısıyla kavram olarak kendisine tapılan veya tapılma durumunda yüceltilen, e, her şeyden çok sevilip tazim edilen, e, kutsal kabul edilen varlığı. E, i̇lah deniliyor. Kur'an-ı Kerim, "La tetta'izu ilahi nisneyn" der. E, bütün insanlara hitap ederek, iki ilah veya birden fazla ilah edinmeyin. İnne ma ilahukum ilahum waheed. Dolayısıyla sizin ilahınız tektir. bir olan Allah'dır denilir. İşte müminler. Ee, bu sözü Allah'tan başka ilah kabul etmedikleri sözünü baştan sadece dilleriyle değil bütün davranışlarıyla veren bu sözlerinde duran durmaya çalışan insanlar konumundadırlar. O yüzden müminin hayatında bir bütünlük vardır, bir uyum vardır, bir birlik vardır. Allah'a verdiği sözde duran bir sebat, bir istikrar vardır, bir samimiyet vardır. Sadece Allah'a her konuda yöneliş vardır. İki veya daha fazla ilah edinmemenin getirdiği bir nizam, bir disiplin, bir güzellik, bir uyum vardır. Nasıl yerde ve gökte tekten başka ilah kabul edilen bir durum olmuş olsa, yeryüzü ve gökyüzü fesada kavuşacak, insanın içinde de böyledir. İnsan iç dünyasında da, e, bir olan Allah'a yönelme mecburiyetini hissetmez, başka ilahlar kabul ederse, içinde de bir karmaşa, bir problem ortaya çıkacaktır. Bazen, Allah'ı, bazen başka ilahları memnun etmek için, e, gayretler içinde bulunacak. Dolayısıyla bu çabalar, içte huzursuzluk olarak, kargaşa ve koos olarak kendisini gösterecektir. İnsan bazen, Allah'a yöneldiğini namazıyla, diğer ibadetleriyle gösterirken, bazen nefsini, nefsinin hevasını ya da başka otoriteleri kendilerine uyulması gereken kurallarına itaat edilmesi gereken, yönelinmesi gereken bir ilah konumuna getirdiğini düşünmeyebiliyor. Ama düşünmese de bu çelişkiler bazı insanlarda çokça yaşanabiliyor. Namaz kılarken yöneldiği Allah iş, işlerken de ona emir ve yasaklarıyla ilahlık yapması gerekirken maalesef namazda emirlerine itaat ettiği ilahı namazdan sonra bırakıyor, başka emirlerine mutlak itaat edeceği, mutlak yöneleceği Rabler, ilahlar tayin ve tespit etmiyor, etmiş oluyor. Namaz kılarken yöneldiği ilah ayrı, iş hayatında, ev hayatında, eğlence hayatında, e, sokakta, eğitim hayatında, sosyal veya siyasal hayatında yöneldiği ilahlar farklı bir konuma gitmiş olabiliyor. İşte bu şirkten başka bir şey değildir. Bu e, Ebu Cehillerin de farklı bir konumda olmadıkları Allah'tan başka ilahlar edindiği husustur. Asap suresinin 36. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur maal olarak. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkek ve mümine bir kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükme alternatif başka bir hüküm tercih etme hakları yoktur hiçbir müminin. Kim Allah ve Resulü'ne karşı gelirse apaçık bir dalalete sapıklığa düşmüş olur buyruluyor. Diyelim ki herhangi bir konuda Allah'ın koyduğu bir ölçü veya bir hüküm var. Buna karşı aynı konuda bir başka kişinin, siyasi bir otoritenin, başka bir gücün, tam aykırı ilahi görüşe uymayan başka bir görüşü veya ölçüsü var. İşte bir insan Allah'ın hükmüne rağmen, Allah'ın hükmü dışında ona alternatif onu dışlayan başka bir hükmü benimserse, inanır veya peşinden giderse, işte o kabul ettiği hükmü veya ölçüyü koyan kaynağı, ilah haline getirmiş demektir. Mesela, Allah Kur'an-ı Kerim'de, içki içmeyi yasaklıyor. Faiz alıp vermeyi haram sayıyor. Kadınlara örtünmeyi emrediyor. Ama, bazı insanlar, ister yönetici, ister ideoloji koyanlar, ister, ister, ee, hükümle alakalı başka bir yetki sahibi olanlar ister sözünü geçiren amirlik taslayan e, herhangi bir kimse içki içmeyi normal görüyor. Mesela faizsiz ekonomi olmaz diyor. Ya da birileri mesela kadınların bu devirde e, örtünmesine tesettüre girmesine e, gerek yok. Bunlar çağdaş kıyafet değil diye e, tesettürü hoş görmüyor, güzel görmüyor, çirkin görüyor ya da yasaklıyor. Bazıları Allah'ın ölçülerinin bir hükmü yoktur ya da bu zamanda uygulanması zordur ya da gereği yoktur e, diyor. Bunun yerine başkalarının yani bir beşerin e, koyduğu e, hus hususları daha doğru olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Allah'ın hükmünü bırakıp başka Allah'ın hükmüne ters bir hükmü, bir e, sistemi bir özelliği tercih ederse bir kimse e, bu tercih ettiği husus Allah'ın hükmüne ters olduğunu bile bile yaparsa bu tercihi insanın işte o tercih ettiği e, hükmün sahibini ilah kabul etmesi e, gerçeğiyle karşı karşıya kalmış olur. Ee, örnekleri çoğaltmak mümkün mesela e, herhangi bir şeyi Allah sevgisinden daha fazla bir insan severse Allah'ı sever gibi ya da Allah'ı sevmekten daha fazla bir ideolojiyi bir eşyayı sevilebilecek herhangi bir şeyi e, Allah'tan daha fazla severse ya da bir şeye Allah'tan daha fazla saygı gösterir ya da Allah'a saygı gösterir gibi saygı gösterirse Allah'tan korkar gibi başka bir şeyden korkarsa ya da Allah'ın dışında herhangi bir şeye, insana veya herhangi bir puta tapınırsa, yüceltirse, ya da Allah'ın hükmüne aykırı olarak başkalarının ilkelerini daha üstün sayarsa, işte insan bütün bunları ilah haline getiriyor, onları Allah'a şirk koşmuş oluyor, Allah'tan başka ilahlar kabul etmiş görünümü veriyor demektir. Evet, farklı ilahlara inananlar bu inançlarını Zaman zaman değişik şekillerde ortaya koyarlar. Ama onlara da sorduğunuz zaman biz onları Tanrı kabul etmiyoruz diyebilirler. Ama anlattığımız ölçüler içerisinde ilah tanıma özelliğine yaşayışıyla, görüşleriyle, düşünce ve inançlarıyla giren bir kimse Allah'tan başka ilah kabul etmiş durumda olur. Ee, mesela filanca ülkenin veya filanca uluslararası kuruluşun ya da falan şahsın, ...prensipleri, ideolojisi, ilkesi, kanunu, e, dedikleri emirleri her şeyin üstündedir. E, bu en iyi idare biçimidir, en iyi husustur, en iyi hükümdür, en iyi uyulması gereken kuraldır der. E, Allah'ın bu konuda kuralı olmasına rağmen Allah'ın koyduğu kurallardan, hükümlerden, yasalardan, e, görüşlen daha... ...tercih eder, daha önemli, daha güzel, daha doğru sayarsa Allah'ı değil onları ilah kabul etmiş olur. Bu yüzden böyle insanların Ebu Cehiller'den daha alt seviyeye düşeceklerini hesaba katmak zor olmasa gerektir. Ebu Cehiller taptıkları putlardan daha fazla yüceltiyordu Allah'ı ama buna rağmen şirk koşuyorlardı. Dolayısıyla bu hususların Müslümanlarca çok iyi bilinmesi... Ee, lazım ki Allah'tan başka ilah yok demiş olsunlar ya da mümin olarak böyle dediklerini sürdürmüş müminliklerini devam ettirmiş ve mümin olarak ölmeye aday cennete e, günahlarının affedilmesine e, müsait bir konumda olmuş olsunlar. Yoksa e, malum ki Allah'tan başka ilah kabul eden bunu davranışlarıyla gösteren bir kimseyi, ee, Allahü Teala affetmeyecektir Cenneti ona haram kılacaktır ee, Şirki e, affetmeyecek Allah Onun dışında dilediği günahları affetmeye hazır olduğunu belirtir Evet sevgili dinleyiciler İslam'ın ezeli, ebedi, değişmeyen ve evrensel ilkesinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Yani Allah'tan başka ilah Yani Tanrı yoktur Hz. Muhammed de Allah'ın elçisidir Resulüdür getirdiği hükümleri örnek olarak yaşayan e, şahsiyettir diye kabul etmesi, bunu şiar olarak dillendirmesi, bu inanç üzerine hayatını devam ettirmesi Müslüman'ın temel prensibidir, temel esasıdır. İşte Allah'tan başka e, bilinçli veya bilinçsiz bir ilah kabul etmek, bu söz vermeye, Allah'la yaptığı bu antlaşmaya ihaneti, dolayısıyla cezayı gerektiren bir suçu ortaya koyar. Kasas suresi 88. ayette Cenab-ı Hak meal olarak Allah ile birlikte başka bir ilah edinip tapınma ondan başka hiçbir ilah yoktur der. Bakara suresi 165. ayette de Allah'ın dışında yüceltilen değer verilen sevgi ve saygı duyulan hususları müminler imanlarıyla bağdaştıracak ölçüler içerisinde sınırlama zorunluluğunu hissetmeleri gerektiğini çok net şekilde ayet ortaya koyar. Ayet meal olarak şöyledir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını ona denk sayan, nit ve endat kabul edenler var. Ki onları Allah'ı sever gibi severler. Allah'tan başka seçtikleri herhangi bir şeyi, Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha büyüktür. Allah'a eş koşarak, Kendilerine zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kudretin ve gücün gerçekten Allah'ta olduğunu gözleriyle görür gibi keşke bilselerdi denilir. Bakara suresi 165. ayette. Dolayısıyla bu ayette bir insanın Allah sevgisine benzer şekilde bir başka şeyi sevdiği, saydığı, yöneldiği, ona meylettiği, itaat ettiği zaman... Allah'ın azabını hak ettiğini, e, Allah'a şirk koşmuş, endat edinmiş olduğunu, ayet net olarak ifade ediyor. O yüzden sevdiklerimizi ölçülü sevmek, e, Allah'ı sever gibi, Allah'ı e, sayar, itaat eder gibi, onları yüceltmemek mecburiyetimiz var. Her şeyden fazla, Allah'ı büyük kılmamız, büyüklememiz, onu e, otorite tek yönelenecek zat, ve en fazla korkulacak ve en fazla sevilecek zat olarak kabul etmemiz lazım ki tek ilah olarak Allah'ı kabul ettiğimizi göstermiş olalım. Allah için sevmek başka, Allah'ı sever gibi sevmek başkadır. O yüzden annemizi, babamızı, dinimizi, ahlakımızı, namusumuzu buna benzeyen güzel hususları severiz ama... Allah'ın sevgisinden dolayı Allah için Allah rızası için bunları severiz yoksa bunları e, kendi başına yüceltmek ve putlaştırmak anlamında e, ve Allah'ın müsaade etmediklerine müsaade etmediği ölçülerde sevmek ya da Allah'ın sev dediklerini sınırları ilah sevgisine yöneltecek boyutta büyüterek e, sevmek sözgelimi Hazreti İsa'yı Hristiyanların putlaştırarak aşırı sevmeleri gibi o aşırı sevgiyi ilahlaştırma noktasına götürecektir. Sevgili dinleyiciler, ilahlıkla otorite birbirleriyle çok uyumlu kavramlardır. İlahlık, otorite birbirini gerektirir. Yani mutlak otorite kabul edilenler ilah kabul edilir, ilah kabul edilenlere de mutlak yönelinip itaat edilme ihtiyacı duyulur. İlah denildiğinde aklımıza hayatımız için kanun koyan, nizam ve hukuk belirleyen, kayıtsız şartsız hakimiyet sahibi Allah gelmelidir her şeyden önce bir mümin olarak. Evet, dolayısıyla bizim hayatımızı yönlendiren, yöneten, çekip çeviren, terbiye eden bizi, e, bizi e, tümüyle kalıplar içerisine koyan, disipline eden, e, hayatımızı kurallar içerisinde değerlendiren, e, kayıtsız şartsız itaat edip yönelmemiz e, gereken tek otorite Allah'tır mümin olarak biz böyle iman ederiz İnsanın fıtratında e, biliyoruz ki kendinden daha üstün bir varlığa yalvarmak e, sıkıştığı zaman ona müracaat etmek e, ona ibadet veya tapınma e, davranışları göstermek ihtiyacı vardır fıtrat mutlaka böyle bir zata yönelmeyi gerektirir. Her insan bir şeye tapar, bir şeyi kutsar, yüceltir, önemser, bir şeyin mutlak itaat edilmesi gerektiğine dair e, zihninde hazırladığı, e, doğuştan getirdiği bir e, bağlılık anlayışı vardır. Yani insan istese de istemese de mutlaka bir tanrıya, bir ilaha, e, bir yüce kudrete inanacaktır. E, i̇nanmadığını iddia eden insan da bu yüce kudret yerine ya kendi düşüncesini ya kendisine empoze edilen herhangi bir anlayışı, ideolojiyi, görüşü en azından kendi heva ve hevesini, kendi inançsızlığını koyacaktır ki o da bir ilah yerine konulmuş olmaktadır. İnsanlar fıtrattan gelen ilah edinme ihtiyacını sadece Allah'a yöneltmezse başka ilaha tapmış olurlar ki işte bu insanı şirke, küfre götürür. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle ve her şeyden önemli olarak yoğun bir şekilde Allah'ın tek ilahlığı üzerinde durulur. Tek ilah Allah'tır. Yani kendinden başka kulluk edilecek, e, tapınılacak, yönelinecek, mutlak olarak itaat edilecek başka bir tanrı, başka bir ilah yoktur. Cahiliye döneminde e, tabii ki e, Arapların e, Peygamberimiz öncesindeki cahiliye döneminde e, olduğu gibi... Mekke müşrikleri, e, hatta onun dışında e, modern cahiliye e, insanları, e, Hristiyanlar ve Yahudiler bildiğiniz gibi hep Allah'a inanıyorlardı. Günümüz cahiliyesinin de çoğunluğu yine e, Allah'a şirk koştuğu halde Allah'ın varlığına, yaratıcılığına, inanmış olabilir. Bu bizi aldatmamalı. Yani Allah'ın varlığını kabul etmek, e, maymundan değil de Allah'ın yarattığından e, dolayı insanların çoğaldığını e, kabul edip inanmak, Allah'ı yaratıcı olarak e, kabul etmek, insanın tek ilah olarak Allah'ı kabul edip mümin olmasına yeterli bir husus değildir. Esas problem, şirk koşmadan tek ilah olarak Allah'ı ...kabul edip ona yönelmektir. Dolayısıyla... ...cahiliye döneminde... E, ...insanlar da Allah'a... ...inanıyordu. Fakat... ...Allah'ın ilahlık vasıflarını... ...başkalarına da veriyorlar. Allah'a karşı en büyük yalan olan... ...iftira olan şirke düşüyorlardı. O yüzden onlar... ...müşrik idi. O yüzden putperest... ...kabul ediyorlardı, ediliyorlardı. O yüzden onlara Allah... ...cehennemi haram kılmıştı. Benzer özelliklere sahip olan... Ee, her dönemdeki, her ülkedeki insanların da e, farkında olarak veya olmayarak Allah'tan başka ilah kabul edecek bir davranış, bir söz, bir eylem içinde oldukları müddetçe e, aynı kategoriye gireceklerinde şek ve şüphe yoktur. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an ısrarla e, hemen her ayette Allah'ın tek ilah olduğunu e, yani tevhidi vurgular, Müminlerin sadece Allah'a yönelip ona kulluk etmeleri gerektiği, başkalarına tağut olabilir, belam olabilir, karun olabilir, yani ekonomik yönüyle, din yönüyle, sosyal ve siyasal yönüyle, e, kendilerine yönelinen, tapınılma durumuna e, getirilen e, herhangi bir hususa insanlar, e, ulaştırılmış olabilir bütün bunlardan vazgeçmesi ve sadece Allah'ı tek ilah olarak kabul etmeleri gerektiği Kur'an'ın baştan sona e, hemen her ayette gündeme dolaylı veya direkt olarak getirdiği temel konudur yani Kur'an ısrarla vurgular ki ilah tektir o da Allah'tır Allah her şeyi yaratan, insanları bir gün bir araya toplayacak olan, öldüren ve dirilten, kendisine güvenilen, yalvarılan, sığınılan, kendisi için zaman ve mekan sınırı olmayan, varlıkların eksikliklerinden bütünüyle uzak olan, her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeye kadir olan mutlak gücün adıdır. Dolayısıyla... Esmaül Husna ile ve sıfatlarla muttasif olarak bildiğimiz Allahü Teala'yı bu isimlerinde ve sıfatlarında, bu fiillerinde ortak koymak Allah'tan başka ilahlar kabul etmek anlamına gelecektir. O halde bütün bunlara gücü yeten, dolayısıyla yaratan, terbiye eden, eğiten İnsanların nasıl yönetileceğini, neleri yaparsa huzurlu ve mutlu olabileceklerini, neleri yaparsa kendisine dünyada ve ahirette yazık edeceğini en iyi bilen ve bunları kurallar, ilkeler halinde tespit eden e, ilahtır ve o da bir tanedir. E, bütün bunlara sahip olan sadece Allah'tır. Birden fazla ilah olması mümkün değildir. E, bu konuda aklımız da... E, ...teslim olduğumuz nakil olan Kur'an da vahide e, aynı hedefi göstermektedir. E, Mü'minun suresi 95. ayette maal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur. ''Allah hiç evlat edinmemiştir. Ona ortak hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı bu takdirde her ilah, her tanrı kendi yarattığıyla gider ve elbette kimi kimine üstün çıkmak için büyüklenirdi.'' Allah onların yani müşriklerin bütün isnatlarından münezzehtir buyurulur. Dolayısıyla bu ayette de ifade edildiği gibi başka ilahlar olmuş olsa her ilah kendi ilahlığını tescil ettirmek kendisinin yüceliğini büyüklüğünü göstermek için diğer ilaha galip gelmek ister. Diğer ilahın sözüne uyup altta kalmayı istemez. Bu ilahlığın özelliğinde değildir çünkü. Dolayısıyla ee, kendi dediğini yapmak için başka ilahların isteğine muhalif de olsa e, uygulamalar yapmaya çalışır. İşte o zaman da çok başlılığın e, kargaşaya, kaosa, fesada, problemlere sebep olacağını e, herhalde değerlendirebiliriz. Yerde ve gökyüzünde bugüne kadar... Ee, ...insanlık aleminin yaşadığı şahit olduğu kadar böyle bir kaos, böylesine nizamsızlık, böylesine fesat e, yaşanmamıştır. Dolayısıyla e, tek ilahın e, yerde ve gökte hakim olduğunu, insanın ruhunda, yapısında, terbiyesinde, psikolojisinde hakim olduğunu, bütün eşyada böyle bir uyumun, böyle bir e, huzurun... Söz konusu olduğunu herhalde akıl sahibi bütün insanlar görecektir. Yerin ve göğün sağlam e, bir özellikler içerisinde en milimetrik hesaplar dahilinde e, insanlara e, en faydalı olacak e, huzura en müsait olacak şekilde e, nizam içinde uyum içerisinde güzellik içerisinde yaratılmasının ee, bütün bunları yaratanın tek ilah olan Allah'ın eseri olduğunu herhalde kabul ederiz. Tabii bu yaratıcının tek olduğunu kabul etmek, itaat edilecek ilahın yönelinecek, ibadet edilecek, aşırı şekilde sevilip korkulacak tek ilahın da Allah olduğunu gerektirir ve gösterir. Yani e, insanlar sadece, Tek ilah olan Allah'a yönelip ona dua ederler. Korkuları bu ilahtandır, güvenleri bu ilahadır. Bu ilaha her şeyiyle müminler bağlıdır, onu her şeyden çok severler. Elbette bu ilah, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. La ilahe illallah kelimesinde belirtildiği gibi, Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur. Evet, ilahlık vasıflarının en önemlisi Allah'ın hayatımız için, Kanun koyan, nizam ve hukuk belirleyen olmasıdır. Eğer kanun koyma, hüküm belirleme insanlar için e, Allah'tan başkalarına verilirse bu mutlak olarak verilen, mutlak olarak doğru yapacağı insanların nasıl yönetileceğini, nasıl çekilip çevrileceğini, nasıl idare edileceğini e, en iyi bir şekilde bileceğini iddia edilen varlık ilah e, özelliğine e, konulmuş olur dolayısıyla e, Allah'ın ilmiyle yarışabilecek insanı her şeyiyle tanıyabilecek sosyal olarak insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu e, en iyi şekilde bilecek değiştirilmeyecek kanunlar yapma kabiliyetine sahip olacak sadece Allah'tır İnsanlar. E, yaptıkları kanun ve e, anayasaların bile çok uzun süreli kendileri açısından bile savunulamadığını, dolayısıyla insanların mutlak doğruyu e, tartışmasız e, e, hükümleri belirleme kaynağı olamayacağını e, rahatlıkla gösterir. Dolayısıyla Allah mutlak olarak itaat edilecek, mutlak doğruyu, temel doğruyu, hak olanı e, belirleyen, ee, bir adı da hak olan zatın e, adıdır, e, yapısıdır, e, tek ilah olan Allah'ın. O yüzden e, hak ve hakikat e, Allah'tan gelen hususlar için söz konusu edilir. Diğerleri sadece arayışlardır, denemelerdir, çabalardır e, ama mutlak olarak e, insanları, ...tümüyle çekip çevirecek, yönetecek, yönlendirecek, yetiştirecek, eğitecek durumda olamazlar. Ee, Rab olan Allah'tır ancak insanları her şeyiyle terbiye eden, eğiten, yöneten, yönlendiren. Ee, günümüzde ve tarihte en çok görülen şirk çe çeşidi e, sevgili dinleyiciler... E, ...işte Allah gibi e, insanları yönetme, yönlendirme... E, hukuk ve nizam belirleme konusunda başka tavutların ya da tavuti anlayışların öne çıkartılması Allah'a rağmen e, bunların hükümlerinin mutlak doğru olarak kabul edilmesidir. Nisa suresi 60. ayeti i kerimede Cenab-ı Hak mal olarak şöyle buyurur. Sana indirlene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi ey Resulüm? Onlar tağuta küfredip inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek, onların hükümlerini uygulamak istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor denilir. Nisa suresi 60. ayette. Malum ki tağut, Allah'a alternatif olmak üzere, Allah'ın hüküm ve yasalarına alternatif olmak üzere e, ortaya konulan herhangi bir ideoloji, hüküm e, veya bunları koyan insanlar e, ya da bu hükümlerin, ideolojilerin, ilkelerin, sistemlerin kendileri demek anlamına gelir. Bakara suresi 256. ayette e, tağutun küfredilmesi, inkar edilip reddedilmesi emredilir. Kim tağutu e, inkar edip, reddedip, Allah'a iman ederse, e, muhakkak ki kopması mümkün olmayan, e, sapasağlam bir kulpa yapışmış olur denilir. Bu ayette tağuta küfredilmesi, yani inkar edilip reddedilmesi e, emredilir. E, böyle olmadan Allah'a iman etmenin bir anlamı yoktur. Çünkü insanlar çöp tenekesi e, halindeki, ee, ...yanlışlarla, çirkinlerle e, beraber bulunan doğruları aynı yerde birleştirirse o doğruların, güzellerin, güzelliklerin de o çöp tenekesi durumundaki e, pisliklerle beraber bulununca e, rahatlıkla e, temizliklerini koruyamayacakları e, gündemde olur. O yüzden zihinlerin, gönüllerin önce her türlü e, şirkin, e, sahte ilahların e, pisliklerinden arınması... Boşalması, e, temizlenmesi gerekir ki oraya sadece tek ilah olarak Allah'ın esası, e, Allah'la ilgili nizam ve inanç esasları yerleşebilsin. O yüzden la ilahe anlayışı illallah'tan öncedir. Önce bütün ilahlar e, reddedilmesi, bütün otoriteler, bütün sevgi duyulan, korku duyulan, yönelinen, e, terbiye ettiği, yetiştirdiği, yönelttiği, yönettiği, Kabul edilen her türlü e, anlayışlar e, reddedilmesi lazım ki e, o reddedilen yere tek olarak kendi başına e, Allahü u Teala'yı e, koymuş olalım. O yüzden Allah'tan başka ilah yoktur anlayışı dinin temelidir, İslam'ın esasıdır, olmazsa olmaz e, yegane unsur din açısından Allah'tan başka ilahın olmama anlayışıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim bize bütün peygamberlerin tevhid akidesiyle gönderildiğini bildirir. Mesela e, Enbiya suresi 25. ayette, e, Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur, bana ibadet edin, kulluk edin diye vahyetmişizdir diye peygamberimize hitap edilir. Yine Nakıl suresi 36. ayette, bu olay genelleştirerek şöyle ifade edilir. Andolsun ki biz Allah'a ibadet edin, kulluk edin ve tağuta kulluktan sakının diye emretmeleri için her ümmete, her topluma bir peygamber gönderdik Buyurulur. O yüzden sevgili dinleyiciler, bütün peygamberlerin temel görevi Allah'tan başka ilahları reddetmek, tağuta yani Allah'tan başka e, ilahlık iddiasında olan her şeye e, tavır almak, Onlara yönelmekten kulları, insanları vazgeçirtmektir. Evet, işte bu tek ilah kabul etmeye tevhid diyoruz. Tevhid Türkçe'de birlemek demek. Arapça'da vahdet yani vehade kökünden türemiş olan bir masdar e, tevhid kelimesi. Tevhid sözlükte bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, onu bir olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak yani birlemek anlamına gelir. E, bildiğimiz gibi İslami kavram olarak tevhid mutlak anlamda Allah'ın tek bir ilah olduğunu, onu tek olarak e, bilmeyi, ondan başka hiçbir tanrı bulunmadığını onun Allah'ın ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı, iman etmeyi e, ifade eder. Yani Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfatlarında, ilahlığında tek olarak kabul etmeye tevhid deriz. Evet, tevhid en geniş anlamıyla bir Allah inancının e, insanların düşündüğü bütün, e, Tanrı düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün yani tek yaratıcı, tek Rab tanımanın e, e, açıkça ortaya konulması, bunu sadece Allah'a e, yöneltmesidir. E, tevhid, e, alemlerin Rabbi Allah tarafından insanlara gönderilen ilahi dinin adına da e, ifade edilir. Dolayısıyla İslam'a tevhid dini denilir. E, İslam her şeyden önce tevhidi esas alır. İnsanlar ya tevhid dinine ya da şirk dinlerine inanırlar. Üçüncü bir yol yok. İnsan e, Allah'tan başka hiçbir ilahı kabul etmez. Bunu sözlerinde, davranışlarında, uygulamalarında gösterirse tek ilahı kabul eden e, tevhid dinine e, inanmış olur. E, böyle olmaz ise insanlar bilinçli veya bilinçsiz şirk bataklığına batmış olur. Şirk nasıl insanların kendi heva ve heveslerinden uydurdukları bütün dinleri tanımlıyorsa tevhid ke kelimesi de Allah'ın vahiy yolunda, yoluyla gönderdiği e, bütün dinlerin bütün peygamberlere gönderdiği dinin Temel adıdır, e, onun tanımlamasıdır. Dolayısıyla bütün peygamberler İslam dininin o günkü şekliyle gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler tevhid peygamberleridir, bizim peygamberimizdir ve onların dini de, bütün peygamberlerin dini de İslam'dır. İslam'ın o günkü e, yapısıdır. Dolayısıyla o günkü yapısında sadece bazı ibadetler, bazı şeriat hususları e, bugünküyle Değişiklik arz eder ama tevhidi esaslarda iman esaslarında Hazreti Adem'den e, peygamberimize kadar bütün peygamberlerimizin e, getirdiği esaslar aynıdır. E, dolayısıyla tevhidi esaslardır. Tevhid e, inanç açısından Allah'ı zatında sıfatlarında fiillerinde birlemek ama aynı zamanda da ibadeti e, tapınmayı aşırı şekilde sevilip sayılıp Korkulmayı yalnızca Allah'a mahsus kılmaktır. Allah'ın birliğini ifade eden tevhid kavramı e, direkt olarak Kur'an'da e, tevhid kelimesiyle geçmese de e, bütün ayetler, aşağı yukarı bütün ayetler Allah'ın birliğini, onun e, vahid ve ahad olduğunu, tek ilah ve tek mabud olduğunu, e, ona yönelilmesi, onun emirlerine mutlak olarak itaat edilmesi gerektiğini e, hemen Bütünüyle ifade etmesi açısından e, tevhidi içerir. E, evet sevgili dinleyiciler, tevhidin kapsamı e, İslam dininin tüm esaslarını e, aslında içerir. Tevhid kelimesi e, veya şehadet kelimesi İslam'ın bütün esaslarını, e, Kur'an'ın bütün hükümlerini e, özet olarak içerir. Yani insan Allah'tan başka ilah kabul et etmeyip sadece Allah'ı tek ilah, tek tanrı, tek itaat edilecek merci kabul edilince, Allah'ın emrettiği bütün hususları benimsemiş, onları diğer hususlara tercih etmiş, dolayısıyla sadece ona ibadet ve itaat sözü vermiş olur. Bu yüzden kim bu tevhid ifadesini inanarak söylerse, mümin olur ve cenneti hak kazanır. Çünkü bu ifade, Allah'a her konuda itaat sözü vermek, ondan başka, e, mutlak yönelenecek bir tanrı kabul etmemek demektir. İşte tevhid ifadesi, yani la ilahe illallah dediğimiz Allah'tan başka ilah yoktur ifadesi, İslam'ın bütün iman ve ibadet ilkelerini e, özet olarak içermektedir. Mümin de e, bu ifadeyi söylediği zaman bütün benliğiyle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Peygamberimizin getirdiği İslam dininin e, hak din olduğuna şahitlik etmekte Tanıklık etmektedir Dolayısıyla gözüyle görmüş gibi Buna inandığını ifade Etmektedir bir Müslüman İşte tevhid ifadesi Sadece dille söylenip Formalite icabı Müslüman olmak için Anlamı Önemsenmeden Söylenilebilecek birkaç Arapça kelimeden ibaret bir söz Değildir sevgili dinleyiciler ee, bunu papağana da teybe de söylettirebilirsiniz ya da üç beş kuruş para vererek bir kafire de söylettirebilirsiniz. Ama değişen hiçbir şey olmayacaktır. Halbuki bu ifadeler Allah'la yapılan bir antlaşmadır. Bütün Kur'an'ın hükümlerine imza atmaktır. Allah'a e, her konuda itaat sözü vermek anlamına gelmektedir. İşte bu tevhid ifadesi İslam'a giriş ve İslam'a girdikten sonra da e, İslam'a ait ne varsa hepsini peşinen kabul etme duyurusudur, ilanıdır. Mümin bu e, ifadeleri söyleyerek seçtiği dini ve bunun her ilkesini, prensibini kabul ettiğini ortaya koymuş bütün insanlara ilan etmiş e, olmaktadır. Mümin tevhid kelimesini niçin söylediğinin farkındadır. Bu sözün yalnızca, iki gerçeği haber veren bir şey olmadığını bilir yani Allah'tan başka ilah olmayıp Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın onun kulu ve rasulü olduğunu sadece basit olarak söylemekten ibaret olmadığının bilincindedir mümin bu sözü söylerken neyi kabul ettiğini neyi reddettiğini mümin anlar ve kalbinde benimser hayatında yansıtmaya çalışır bütün kalbiyle mümin iman eder ki ee, bunu diliyle ifade eder ve başkalarına duyurur ki e, bunu e, Bunun gereklerini yani Kur'an'ın hükümlerini e, yerine getirecektir e, Bunun bir sloganıdır Bunun bir işareti, bunun bir imzası Bunun bir e, terennüm edilmesi e, Antlaşma e, olarak maddesidir Tevhid kelimesi Evet, tevhid e, Din birinci cümlesi Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah e, tek tanrıdır, tek ilahtır, tek e, itaat edilecek, e, sevilip sayılacak, e, mutlak olarak e, yönelenecek, e, ibadet edilecek tanrıdır e, anlamına gelir. Yoksa insanların zannettiği gibi Allah vardır anlamında. Ee, bir e, e, ifade olmaktan çok öte bir şeydir la ilahe illallah ifadesi yani dikkat edilirse inanmanın ilk şartı bütün ilahları tanrıları tanrı düşüncelerini tanrıya ilaha benzetilen her şeyi kafadan ve gönülden silmek e, bütün bunları reddetmek bütün sevgi ve saygı ile aşırı şekilde kendisine yönelinen, bağlanılan, mutlak otorite kabul edilen her şeyi ayaklarının altına alıp reddetmek demektir. Ondan sonra da tek Allah inancını kabul etmektir. Yani önce reddetmek, nefretmek, la demek, hayır demek söz konusudur. Çünkü İslam'ın üzerinde durduğu en, en önemli mesele sevgili dinleyiciler Allah'tan başka ilah yok anlayışı yani tevhid anlayışıdır dolayısıyla bu red yeterince olmaz ise bu hayır demek bu Allah'ın dışında her türlü ilahlık taslayanları e, reddedip onlara isyan edeceği e, baş kaldıracağı sözünü vermemek tevhidi gölgelendirir dolayısıyla tek ilah anlayışına yer bırakmamış olur o yüzden eee Tevhid ifadesindeki la'nın e, ilahların tümünü nasıl ne şekilde olursa olsun e, benimsememenin e, çok iyi anlaşılması gerekmektedir. İnsanlar öncelikli olarak bu reddi, bu hayırı, bu la'yı e, iyi kavrayıp hayatlarına e, yansıtmak, dolayısıyla la'yı önce e, bayraklaştırmak zorunluluğu olacaktır ki ondan başka ondan sonra ikinci adım olarak tek ilah olarak Allah'ı o tümüyle e, temizlenmiş gönül sarayına yerleştirmiş olsun. Evet la süpürgesiyle temizlediği e, sahte ilahlardan arındırdığı gönlüne e, Allah'ı tek ilah olarak yerleştirmiş olsun. Tevhid yaratılışın ve var olmanın e, en önemli olayıdır, Mutluluğu dünyada kazanmanın Ahirete taşımanın Temel esasıdır ee, Allah tarafından yardım edilme Sözü verilecek olan Dolayısıyla Allah'ın Ayrıcalıklı kulu olma e, e, Özel olarak Dünyada diğer insanlardan Daha fazla yardım edilmeye Hak kazanma ve ahirette de Allah'ın rahim isminden e, Nasip alıp e, Kafirlerden ayrılıp Cennet gibi ebedi nimetlerine muhatap olma ancak bu tevhidin e, benimsenip yaşanmasıyla e, hak edilmiş olacaktır. Allah'ın kulları üzerinde temel hakkı e, insanların, kulların Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaları onu tek ilah kabul etmeleridir. Evet sevgili dinleyiciler, e, tevhidin ikinci cümlesi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'nın e, mesajı, e, Kur'an'ın öncelikle öncelikli konusu olarak... Ee, bu tevhidin hangi ilkelerle e, hayata geçirileceğinin ortaya konuluşudur. Evet, e, Kur'an'ın e, ve Peygamberimizin e, temel ilkesi de bu tevhidi izahdır. E, hem fıtrata, yaratılışa uygun bir seçimdir tevhid, hem evrendeki teslimiyete, evrendeki tek Allah'a itaat etmeye, e, dolayısıyla evrendeki ...Allah'a ibadet eden, tesbih eden, e, zikreden orkestraya katılma, e, onlarla birlikte uyum içerisinde aynı ilaha, aynı ilahın kurallarına teslim olma anlayışıdır. Dolayısıyla e, yeryüzündeki bütün yaratıklarla kardeş olmanın, e, aynı kurallara uyduğunu göstermenin bir huzuru, bir bütüncüllüğü, bir... E, ...vahdet ve tevhidi söz konusudur, hem de tevhid, e, dünya ve ahiret e, saadeti kurtuluşudur. İslam'ın bütün yükümlülükleri, bütün prensipleri, bütün emir ve yasakları gönüllerine tevhid inancı girmiş... Yani müvahhid müminler tarafından hakkıyla yerine getirilebilir. Bugün insanlar namaz kılmanın farz olduğunu sözgelimi kadınlar tesettürün farz olduğunu yüzde doksan dokuz ihtimalle Türkiye'de özellikle bildiği halde yerine getirmekte noksanlık gösteriyorsa önemsemiyorsa bu tevhid inancının Allah'ın istediği gibi iman esasının ...olmayışından kaynaklanmakta, yani en azından yetersiz olduğunu e, göstermektedir. İnsanlar gerçekten Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmiş olsalar... E, hayatları bambaşka olur ne dillerinden yalan sadır olur ne e, üç kuruş para için e, e, rahatlıkla haramlara meyledebilecek durumda olurlar e, ne Allah'a isyan edecek kendi hevalarının ya da başka e, e, yönelenecek e, kuralların mutlak olarak e, itaat edicisi olurlar yani e, Allah'a tek ilah olarak yönelen ondan daha e, güzel bir hüküm sahibi olmadığını onu razı etmekten daha önemli hiçbir husus bulunmadığını onun e, emirlerinden daha üstün bir emir e, olmadığını kabul etmek demektir o yüzden günah işleyenler haram işleyenler mutlaka en azından günah veya haram işledikleri anda tevhidi özelliklerden sıyrılmış e, e, Allah'ın tek ilah olduğu e, inancını ee, küllendirmiş, bastırmış e, yok saymış konumda olacaklardır ki Allah'a isyan edebilmiş olsunlar Tevhid'in e, ikinci kısmı e, yani Muhammedur Resulullah e, ifadesi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu kabul ve ilan etmektir bunun anlamı da yalnızca e, o Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir demek değildir ee, peygamberimizi Allah'ın son Resulü tanıdıktan sonra onunla beraber gönderilenleri yani Kur'an-ı Kerim'i onun tebliğ ettiği İslam dinini, İslam şeriatını onun dediklerini doğru dediklerinin e, doğru olduğunu e, kabul etmek, e, inanmak ve bu sözü vermek demektir. Yani aynı zamanda Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem e, onun anlatıp gösterdiği şekilde... E, Yaşama biçimini seçmek demektir. Peygamberimizin Kur'an'ı anladığı gibi anlamak, Peygamberimizin Kur'an'ı yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak, Peygamberimizin tek ilah anlayışını e, sadece dillendirmek değil, aynı zamanda uygulamaya geçirmek demektir. Peygamberi her konuda örnek kabul etmek, dini ondan almak, e, onun gibi olmaya çalışmak yani onun sünnetlerine sarılmak o ne yaptıysa doğru yapmıştır güzel yapmıştır demek ondan daha yüce bir e, lider e, ondan daha yüce bir e, yönetici ondan daha yüce bir örnek şahsiyet e, olmadığını ondan daha yüce bir komutan ondan daha yüce e, bir ideal ...insan olmadığını e, kabul etmek demektir. Dolayısıyla Muhammedun Resulullah demek... E, ...onun tebliğ ettiği ilahi e, esasları... E, hayat prensibi haline getirmek anlamına e, gelmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hükümlerini ve kullarından istediklerini peygamberleri aracılığıyla insanlara iletmiştir. İşte en son e, hükümlerini ilettiği e, elçisi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte tevhid veya şehadet kelimesini söyleyen insan yani müminler gerçekten e, bunları ee, ne anlama geldiğini düşünerek söyleyen muvahhid müminler Allah'ın hükümlerini kabul edenler ve onları hayatlarına uygulamaya karar verenlerdir. Peygamberi örnek alanlardır. Dolayısıyla e, e, onun gibi onun e, getirdiği nizamın e, prensiplerini hayata geçirmek için e, onun davranışlarını e, bil fiil e, çağımızda uygulamaya çalışmak bu sözü vermek demektir Muhammedur Resulullah ifadesi. Tevhid kelimesi sevgili dinleyiciler İslam'ın giriş kapısıdır. Ee, aynı zamanda bu kapıdan içeri girenler içeride olan her ilkeyi, her iman esasını, her kulluk şartını, e, her itaat ve e, e, uyulması gereken hususları kabul etmiş ve pratik hayatta uygulamaya söz vermiş demektir. Tevhid Allah'la yapılan kulluk antlaşmasıdır. Ee, diğer Müslümanlarla yapılan kardeşlik antlaşmasıdır. Dolayısıyla e, tevhid her şeyden önce Allah'ı tek ilah olarak kabul ettiğini e, bütün organlarıyla e, göstermeye çalışmanın bir e, özelliğidir, bir göstergesidir. Sevgili dinleyiciler, e, vaktin e, daraldığı... E, 5-10 dakikalık bir zaman kaldı şu aşamada tevhidle ilgili daha derin hususlara girmeyi başka haftalara bırakmak istiyorum. Allah'tan başka ilah olmadığı esasını ilah kavramı içerisinde vurgulama yönüyle bunları gündeme getirmiştim. Allah'tan başka ilah kabul etmemenin temel özelliklerinden bir tanesi Allah'a ...her konuda itaat etmektir. İşte Allah'a itaat etmenin... E, ...İslami literatürdeki... E, ...ifadesi ibadettir. İnsanoğlu... ...sadece ve sadece Zariyat Suresinde... ...ifade edildiği gibi... ...Allah'a ibadet etmek üzere yaratılmış. Zariyat Suresi 56. ayette... ...ben insanları ve cinleri... ...ancak bana ibadet etsinler... ...diye yarattım buyuruyor. E, dolayısıyla insanoğlunun yaratılışı... E, e, tümüyle ibadet olduğu için e, sadece namaz oruç haç gibi klasik ibadetleri ibadet olarak kabul edip diğer e, Kur'an'da emredilen hususların ya da hayata yansıması gereken bütün davranışların ibadet olmadığını düşünmek sanki insan oğlunun e, bütünüyle nasıl ibadet için yaratıldığını anlamamış olmak demektir. E, o yüzden e, İslami ıstılahta e, ibadet, İtaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek anlamından yola çıkılarak yapılması sevap olan Allah'a yakınlık ifade eden yalnız Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olmak ve rızasını kazanmak niyetiyle yapılan bütün davranışlardır. Yani ibadet Allah'ın razı olduğu her söz ve her fiile verilen bir isimdir. İbadet, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek manasında dar olarak kullanılmamış, çok geniş bir anlamda kullanılmıştır. Yani ibadet sevgili dinleyiciler, dinin tamamının adıdır, yaşama biçiminin tümünün ifadesidir. Din, hayat programını çizer, insanların yaşam tarzını belirler. Söz gelimi yemek yemek, ee, tuvalete gitmek, ee, evlilik... Hukuk, işleri, sosyal ve siyasal hayatları düzenlemek, mali işler, iş hayatımız, her türlü hayatımız, eğlence hayatımıza varıncaya kadar hayatın tamamı dindir ve dinin tamamı da ibadettir. Dolayısıyla Müslüman'ın her bir davranışı, Allah'a ibadet özelliği içinde olmalıdır. Zaten insan bilinçli veya bilinçsiz her davranışlarıyla ibadet etmektedir. Evet kafirler de her davranışıyla ibadet etmektedir. Ama Allah'a değil başka e, ilaha yönelip başka ilahlara bu ibadetlerini e, sunmaktadırlar. Söz gelimi keyfinin istediği, canının çektiği şekilde davranan insan kendi keyfine, kendi heva ve hevesine ibadet etmiş olmaktadır. İbadet aslında beş anlama gelir İslami e, literatürde: e, kulluk yapmak, kul olmak; ikincisi boyun eğmek, itaat etmek; üçüncüsü ilah tanımak, yani otorite kabul edip hükmüne teslim olmak; dördüncüsü herhangi birine ya da bir şeye bağlanmak; beşincisi de yönelmek, mail etmek anlamlarına gelir. E, sevgili dinleyiciler, özet olarak ibadet e, e, olması için herhangi bir davranışın üç şart vardır herhangi bir davranışın Allah'a ibadet olması için üç şart vardır yoksa herhangi bir davranış e, zaten ibadettir ama Allah'a ibadet olmayabilir nedir Allah'a ibadet olması için bir davranışın birincisi yapılan işin meşru olması lazım yani amel'in, İşin, davranışın Allah'ın müsaade ettiği veya emrettiği bir şey olması gerekir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyin ibadet olması söz konusu olmaz. Söz gelimi Allah'ın yasakladığı bir davranışı yerine getirerek Allah'ın dinine hizmet edeceğini düşünen insanlar sadece gülünecek bir davranış sergilerler. Bu, bu yaptıklarının Allah'a ibadet kapsamına girmeyeceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki bir şey öncelikle e, ...mubah olacak, meşru olacak, helal olacak, Allah müsaade etmiş ya da en azından yasaklamamış ya da emretmiş... Ee, olacak ki o şey ibadet olsun İkincisi usulü metodu e, doğru düzgün olması lazım nedir o usul ve metot Allah'ın emrettiği usulde ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şekilde e, bir şey yapılırsa ancak ibadet olur söz gelimi namaz kılmak bir ibadettir ama Allah'ın istediği gibi peygamberin yaptığı gibi namaz kılınmazsa Kabe'ye yönelenecekken Washington'a doğru Çankaya'ya doğru putlara doğru yönelinirse bu namaz Allah'a ibadet olmaktan çıkar başkalarına ibadet olma biçimine girer o yüzden usulün metodun da e, doğru olması Kur'an ve sünnete Uygun olması lazım ki Bir şey Allah'a ibadet olsun Üçüncüsü de niyetin sağlam olması Kast edilen e, Gayenin sağlam olması lazım ki O da Allah'ın rızasıdır Yani sadece Allah için e, Allah'ın emrettiği için Allah'ı memnun etmek için yapmak Başka bir çıkar veya Riya gibi bir sebeple bir şeyi yapmamak e, Allah'a ibadet için Esastır O yüzden sevgili dinleyiciler Çalışmak da ibadettir. şu faaliyet de ibadettir diye sözler duyarsınız. Eğer bu üç özelliğe uygunsa çalışmak ibadet olur. Yoksa sözgelimi Allah'a isyan edilen bir işte çalışmak, haramlar ile bir işte meşgul olmak ee, elbette Allah'a ibadet olmak olmaz. Meyhanede çalışmak nasıl Allah'a ibadet olsun ki? İsterse meyhanede temizlik yapsın insan, e, içkiye direkt olarak hizmet etmediğini düşünmüş olsun. Dolayısıyla e, helal olan, mubah olan bir işte ve helal olan ölçüler içerisinde Allah rızası için ve e, bu esaslara uygun olarak çalışılırsa ancak ibadet olur ama onun içinde e, namaz gibi Allah'ın emirlerinin e, klasik ibadetlerinde ihmal edilmeden yapılması, dolayısıyla iki ilah kabul edilen bir davranış sergilenmemesi gerekir. E, yoksa e, insanların Allah'a e, tek ilah olarak yöneldikleri ibadet ve e, tapınma e, durumu e, maalesef bu özelliklere sahip olmazsa başka ilahlara e, tapılmış e, duruma e, gider. Allah bizi sadece kendisine yönelen, sadece kendisine ibadet eden, sadece tek ilah olarak kendisini kabul ettiğimizi e, her türlü davranışımızda gösteren insanlardan eylesin. Tek ilah olarak Allah'ı kabul edip tavutlara, delamlara, e, her türlü e, putlara hayır diyen e, insanlara selam olsun, hayırlar olsun. Sevgili dinleyiciler, güzelliklerle kalın, Allah'a emanet olun.